O günden sonra Loçe, benim için yıllarca ufuk darlığından, insanın kendi kendine yarattığı korkulardan uzak bir hayatın, varoluş güvenliğimizi sağlamak konusunda bizi her seferinde yeniden ve ne pahasına olursa olsun, maddi ilerleme eğilimine sürükleyen, çocuksu, fikri sabitlerden arınmış bir hayatın, açık, berrak ufuklarına bakabildiğim bir pencere oldu. Bunu söylerken, maddi gelişmeyi kötü ve gereksiz bulduğum sonucu çıkarılsın istemem. Tersine, onu her zaman iyi ve gerekli buluyordum. Fakat şuna da inanıyordum ki, maddi ilerleme, ruhsal tutumumuzun yeniden yönlendirilmesiyle, mutlak değerlere yönelmiş yeni bir inançla el ele yürümedikçe, insan mutluluğunun sınırlarını genişletmek olduğu iddia edilen amacında asla başarıya ulaşamayacaktır. Ne var ki, bu yönlendirmenin nasıl gerçekleştirilebileceği, ne türden değerlerin seçileceği konusunda pek fikrim yoktu. İnsanlara Loce'nin yaptığı gibi, sadece hayata sımsıkı sarılarak onu taciz etmek yerine, kendilerini hayata açık tutmaları gerektiği yolunda öğütler vermenin, onları yollarından döndürmeye yeteceğini sanmak saflık olurdu. Tek başına öğüt vermenin, tek başına entelektüel yaratmaya yetmeyeceği açıktı. Kalpte yeni bir imanın doğması, eğerleri, ve fakatları hoş görmeyen değerlere yeniden ateşli bir biçimde inanmayı gerektiriyordu. Fakat böyle bir imanın yöneleceği değerler neredeydi? Loce'nin o güçlü meydan okumasının yalnızca geçici ve dolayısıyla değişebilir bir entelektüel tavır değil, aynı zamanda bu tavrın içinden fışkırdığı, son derece temel bir takım kavramları da hedef aldığını her nasılsa görememiştim. Bunu bilseydim, Avrupa'nın kendi manevi ve ahlaki köklerini sorgulamak cesaretini göstermediği sürece, Loce'nin sözünü ettiği ruhun o ağırlıksız sükununa ulaşamayacağına hükmetmekte geç kalmazdım. Bilinçli olarak böyle bir sonuca varmak için şüphesiz henüz çok gençtim. Çin bilgesinin meydan okuyuşunu, bütün ima ve içeriğiyle, bütün cesaretiyle anlamak için de henüz gençtim. Mesajının beni ta yürekten sarstığı doğruydu. Bana içinde insanın kendi kaderiyle ve dolayısıyla kendi kendisiyle bütünleşebileceği bir hayat tecrübesinden, bir tasavvur ufkundan haber veriyordu. Ama böyle bir felsefenin sal tefekkür olma düzeyini aşıp da, batılı yaşama tarzı çevresinde realiteye nasıl aktarılabileceğini açıkça kestiremediğim için, giderek onun gerçekleştirilebilir ya da yaşanabilir olduğundan büsbütün şüphe eder oldum. Batılı hayat tarzının temelleri itibariyle mümkün tek yol olup olmadığını kendi kendime soracak noktaya varmamıştı henüz. Diğer bir deyişle çevremdeki öteki insanlar gibi ben de Avrupa'nın egosantrik kültürel önyargılarıyla her yanımdan sarılmış durumdaydım daha. Ve böylece Loce sesi hiçbir zaman bütünüyle kesilmese de adım adım gerileyerek derin düşüncenin fantezileri arasına çekildi ve zamanla benim için, hoş bir şiir iklimi olmaktan başka bir anlam taşımaz oldu. İnsan onu ara sıra okur ve her seferinde içini mutlu bir kavrayışın, sezgisel bir canlılığın yokladığını hisseder. Ama her seferinde de onun gerçekte fil dişi kuleye çağıran bir düşten başka bir şey olmadığına üzülüp, vahlayarak kitabı bir kenara koyar. Ve ben bir parçası olduğum uyumsuz, acılı ve açgözlü dünyayla kendimi öyle fazla içli dışlı hissetmesem de, bir fil dişi kulede yaşamak istemiyordum. Bununla beraber, o dönemde Avrupa'nın entelektüel atmosferini dolduran ve Avrupa edebiyatını, sanat ve politikasını canlı bir karşıtlıklar, çekişmeler cümbüşüne çeviren amaç ve çabalara bir yakınlık duymuyordum. Çünkü bu amaç ve çabalar birbiriyle ne kadar uzlaşmaz görünürlerse görünsünler, yine de ortak bir temele oturuyorlardı. Bu ortak temelde, hayatın, Şimdi içinde bulunduğu bunalımdan sıyrılarak, iyileşmesinin ancak dış şartların, yani politik, ekonomik şartların iyileşmesiyle mümkün olacağı yolundaki safiyane varsayımdı. O yıllarda dahi ben kuvvetle hissediyordum ki, maddi ilerleme tek başına bir çözüm sağlayamaz. Çözümün nasıl ve nereden sağlanabileceğini pek kestiremesem de, ilerlemeden yana içimde çağdaşlarımın duyduğu o katıksız iman ve tutkuyu da taşımadım hiçbir zaman. Mutsuz olduğumu da söyleyemezdim hani. Hiç de öyle içine kapanık bir insan değildim. Ve hayatımın o dönemlerinde, pratik sorunlarının çözümünde her zamankinden daha başarılı bir çizgi izliyordum. Bir kariyer yapmaya pek öyle büyük bir önem yüklemesem de, United Telegraph'taki işim çok daha geniş bir dünyaya açılma imkanı vermiş görünüyordu bana. Dil bilmem sayesinde ajansın İskandinav basınına ilişkin haber servisinin editörü durumundaydım şimdi. Cafe des Westens ve onun manevi halefi Romanicious Cafe ve o günlerde ünlü yazarların, ressamların, gazetecilerin, aktörlerin ve yapımcıların bir araya geldiği daha birçok yerler benim için entelektüel birer yuva anlamını taşıyorlardı. Ünlü kimselerle arkadaşlık, dostluk ilişkileri içindeydim. Ünlü sayılmasam bile en azından sakin biri olarak onların arasında belli bir yerim vardı. Derin dostluklar ve geçici aşklar çıkıyordu yoluma. Hayat heyecan vericiydi. Türlü yüzleriyle umut doluydu. Renkliydi. Mutsuz değildim. Hayır. Sadece derinlerde, gerçekte neyin peşinde olduğumu bilmemekten doğan bir hoşnutsuzluk, bir doyumsuzluk vardı. O kadar. Bu eksikliği de gençliğin o başıboş küstahlığıyla, ileride bir gün keşfedeceğime inanıyordum. Ve böylece o garip yıllar boyunca bütün öteki genç insanların yaptığı gibi, yüreğimin bir sarkaç örneği, Hoşnutlukla hoşnutsuzluk arasında sallanıp durmasına bırakmıştım kendimi. Öyle ki, görünüşte hiçbirimiz mutsuz değildik. Ama aramızda çok az kimse bilinçli olarak mutlu görünüyordu. Mutsuz değildim. Fakat çevremdeki insanların çeşitli biçimlerle sergiledikleri toplumsal, ekonomik ve politik umutları paylaşmak konusunda gösterdiğim isteksizlik, zamanla ben de bu çevreye ait olmadığım duygusuna dönüşüyor. Bu da bir yere ait olma. Bir şeylerle bütünleşme yolunda duyulan belirsiz bir özlem gösteriyordu beraberinde. Bir yere ait olmak, ama nereye? Bir şeyle bütünleşmek, ama neyle? Ve sonra 1922 yılının bir bahar gününde, dayım Dorian'dan bir mektup aldım. Dorian, annemin en küçük kardeşiydi. Onunla aramızdaki ilişki her zaman bir dayı-yeğen ilişkisi olmaktan çok, iki arkadaş arasındaki ilişkiye yakın olmuştur. Kendisi bir psikiyatrist olup, Freud'un ilk öğrencileri arasındaydı. O sıralar Kudüs'te bir akıl hastanesini yönetiyordu. Bir siyonist olmadığı ve siyonizmin amaçlarına da özel bir sempati duymadığı için, ki ayrıca Araplara yaklaşması da bu yüzden değildi, ona iş ve maddi kazançtan başka bir şey sağlamayan bir dünyada kendisini yalnız ve soyutlanmış hissediyordu. Bekardı. Ve kimsesiz dünyasında yeğeninin kendisine bir can yoldaşı olabileceğini düşünüyordu. Mektubunda beni psikanalizin yepyeni dünyasına alıp götürdüğü Viyana'daki o heyecanlı günleri iade ediyor ve satırlarına şöyle devam ediyordu. ''Niçin buraya gelip birkaç ay benimle kalmıyorsun? Geliş gidiş masraflarını karşılarım. İstediğin zaman Berlin'e dönmekte de özgürsün. Burada içi yazın gayet serin olan, ne yazık ki kışın da öyle, Arap yapısı eski taş bir konakta yaşayacaksın.'' Vaktimizi birlikte geçireceğiz. Burada bir sürü de kitap var. Çevrendeki hoş ve garip manzarayı seyretmekten yorulursan, istediğin kadar okuyabilirsin. O gün biri kalkıp da bana İslam dünyasıyla kuracağım bu ilk tanışıklığın bir tatil deneyimi olmanın ötesine geçerek, gerçekte hayatımın dönüm noktası olacağını söyleseydi, bu akıl almaz düşünceye gülerdim doğrusu. Bu ülkeler, bütün Avrupalılarda olduğu gibi benim zihnimde de, binbir gece masallarının romantik atmosferiyle türdeş bir cazibe uyandırmıyor değildi. Renkli egzotik geleneklerle, pitoresk izlenimlerle karşılaşacağımı tahmin ediyordum. Ama ruhsal bir macera yaşayacağım, aklımın kıyısından bile geçmiyordu. Bu seyahat, kişisel planda hiç de öyle özel bir kaderle yüklü görünmüyordu bana. Önceleri, Doğu ve İslam hakkında yoluma çıkan her fikri, her izlenimi, kültürel planda daha geniş bir duyarlık, daha derin bir kavrayış düzeyine ulaşmak umuduyla, ister istemez hep batılı dünya görüşü içinde değerlendirmiştim. Batılı dünya görüşü içinde düşünmeye başlamışsanız, başka türlü nasıl hissedebilirsiniz ki? İslam'ın ve O'nun tekmil ettiği öteki şeylerin, insanlık tarihinin romantik bir sayfasından başka bir şey olmadığı inancı içinde yetişmiş, Genç, henüz çok genç bir Avrupalıydım. Bu inanca göre İslam'ın manevi ve ahlaki açıdan pek öyle saygın bir yeri yoktu ve batılların ciddiye almaya değer buldukları iki dinle, Hristiyanlık ve Yahudilikle aynı kefeye konlamayacak ölçüde bir din durumundaydı İslam. İşte 1922 yazında bu bulanık ön yargıyla şüphesiz romantik duygularla yaklaşılan Müslüman hayatının dış görünüşlerine karşı değil, Ama gerçekten İslami olan her şeye karşı beslenen bu Avrupalı önyargıyla çıktım yolculuğa. Kendime haksızlık etmeden, bireysel anlamda kendisiyle fazla meşgul biri olduğumu söyleyemesem de, kültürel olarak farkında olmadan Batı'nın bütün çağlarda o pek karakteristik, o kendiyle fazlasıyla meşgul egosantrik mantaritesiyle derinden kuşatılmıştım yine de. Ve şimdi beni doğuya götüren geminin güvertesindeydim işte.'' Telahsız bir yolculuk köstenceye getirmişti beni ve oradan da bu sisli sabahın içine. Sis örtüsünün içinden kırmızı bir yelkenli çıktı ve geminin yanından sıyrılıp geçti. Onun gözle seçilebilir olması, güneşin sisi dağıtıp çıkmak üzere olduğunu gösteriyordu. İplikler gibi ince, donuk ışık hüzmeleri düşüyordu denizin buğulu yüzeyine. Donuk oluşları metalden çekilmişlercesine sert bir görüş veriyordu onlara. Bu sert metalimsi ışınlar altında süt renklisi sığınları, gittikçe ağırlaşarak yavaş yavaş suyun yüzeyine çöküyor, sonra yanlara doğru kayarak bembeyaz, kanatları andıran geniş yaylar çizerek gün ışığında kaybolup gidiyorlardı.